Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Arazi gaspı Bir insanın kalbinden Allah korkusu kaybolursa o insanın kuvveti ve açık gözlülüğü kendisi için bir fitne olur. Bu tür insanlar yeteneklerini insanların mallarını ellerinden almak arazilerini gasp etmek için kullanırlar Abdullah bin Ömer'in peygamberimize atfederek rivayet ettiği hadis şöyledir Menakamin el dışi bir gayırri haktı husife bihi ya kıyameti ile sebe araın kim ki Hakkı olmayan bir araziyi alırsa kıyamet günü o gasp ettiği arazi ile beraber 7 kat yerin dibine batar. Yâle bin merle, Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Eyyeme raculin zalama şibran min el ardı kellefehu en yahfirahu bir tabarani tabarani'de şöyle bir ek var en yuhdirahu hatta ahira seb'i aradîn thümme yutavviquhu yevmel qiyâme hatta yakzillâhu beynen nâs herhangi bir adam kişi Herhangi bir kişinin bir karış dahi olsa toprağını hakkı olmadığı halde gasp etmek suretiyle o kişiye zulüm ederse Allah onu 7 kat yerin 7. katının sonuna kadar kazmakla de rivayet edilen ek'e göre hazır etmekle mükellef kılar. Sonra o kişinin aldığı o yeri toprağı onun boynuna dolar ta ki Allah insanların arasında hüküm verinceye kadar yani mahşer bitinceye kadar o kişi boynundaki o ağır yükle bekler durur. Bu zulüme sınır değiştirerek komşusunun tarlasına tecavüz etmek de girmektedir. Peygamberimizin şu hadisi buna delildir. Lan Allah men geyra menara al ard Allah yerlerin arazilerin sınır işaretlerini sınırlarını değiştirenlere lanet etmiştir. Elhamdülillahi rabbil alaminel Fatiha